Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah Teala hazretleri bilmediklerimizi bilmeye, bildiklerimizi de yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Rızasından ayırmasın. Bu vesilele de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bugün nasip olursa istinca meselesine gelmiştik. Buradan itibaren devam edeceğiz ve böylece taharet babı yani temizlik babı bitmiş olacak. Ancak dersimize geçmeden önce biraz önce arkadaşlarımızın ulaştırmış olduğu bazı sualler var. Dersi takip eden kardeşlerimiz tarafından sual edilmiş ki bunu daha önceden de ilan etmiştik. Eğer sualler dersle alakalı ise bunlara inşallah cevap vereceğiz. Ama dersin haricinde e, fıkhi sualler ise ki bizim ilmihal programımız var. E, orada bu suallere cevap vermeye gayret edeceğiz. Burada da e, ciddi anlamda baya bir soru gelmiş ve birçoğu da dersle alakalı sorular. E, nasip olursa e, dersimize girmeden önce dilimizin döndüğü kadarıyla bunlara cevap vermeye gayret edeceğiz vaktimiz kaldığında da kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz ilk sual Türkmenistan'dan bir kardeşimiz yazmış dersi takip ettiğini kaçırmadıklarını ancak bulunmuş olduğu yerde ehli sünnet hocaların olduğu ve bu hoca efendilerin bir adamda diş dolgusu varsa onu çıkartmasının gerekli olduğu aksi takdirde gusülül olmuyor olduğu veya bu noktada farklı bir mezhebi taklit etmesinin gerekliliğinden bahsediyorlarmış. İlmahal programında bunun caiz dediğinizi duydum diyor ve ona kaydı alıp hocalarımıza gösterdim. Ama bununla beraber hocalarımız pek ikna olmadı. Bu konuda detaylı bilgi verebilir misiniz diye istirhamda bulunuyor. Ki aslında bu konuyu... E, yine Kuduri dersimizde cebire ve isabe meselesini incelerken e, bir nebze temas etmiştik. E, Hanefi mezhebine göre boy abdesinde ağzın içi yıkanması farzdır. Şafi mezhebine göre ise boy abdesinde ağzın içinin yıkanması farz değil. E, bundan dolayı eğer ağızda bir madde bulunsa ve bu maddede ağzın içinin yıkanılması farz olan yerlere suyun ulaşmasına bir şekilde engel olsa, bu insanın boy abdesti olmayacak. Zira farzı yerine getirmiş olmadığından dolayı. Bu sebepten dolayı da günümüzde işte diş tedavilerinde kullanılan gerek kaplama olsun, gerek dolgu olsun, abdest de olmasa da gusül meselesinde Hanefi mezhebine göre sıkıntı oluşturacağını bu sebepten dolayı kişinin ya onu çıkartması veyahut da farklı bir mezhep ki bu noktada Şafii mezhebinde ağzın içinin yıkanması farz değildir. Dolayısıyla Şafii mezhebini takliden abdest almasının gerekliliğinden bahsediliyor. Tabi bu doğru bir çıkarım mıdır? Şüphesiz bu doğru bir çıkarım değildir. Ve maalesef mesele Hanefi kaynaklarında bulunan, dişte yapışmış olan sakız ve emsali birtakım yemek kalıntıların altta suyun ulaşmasına engel olması meselesine benzetiliyor oraya kıyas ediliyor ve nasıl ki bu durumda kişinin guslu olmuyor ise kaplamayla veya da dolguyla da suyun alt tarafına ulaşması bir şekilde engelleniyor ise bu kimsenin de guslu olmayacak Epeki peki dolguyu çıkartamaz, kaplamayı çıkartamaz, bu takdirde bu insanın farklı bir mezhebi taklit etme mecburiyeti vardır şeklinde bir ifade, bir konum veya bir şekilde bir konuşma var. Daha önceki konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve derslerimizde bunu defalarca incelemiş idik. Bu konuda net bir ibare var mı diye genelde sual ediliyor. E, net bir ibare e, aslında her bir mesele hakkında, her bir fer'i mesele hakkında net bir ibare bulacak olsak e, kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız okunamayacak derecede çok olması, okunamayacak derecede ibareleri fazla olması gerekir ve bu mümkün değildir. Ancak bazı çıkarımlar vardır, emsal meseleler vardır, benzer meseleler vardır. Diğer bir ifadeyle de fıkhın bir mantığı vardır, e, mezhebin e, bir kuralı vardır. O kural doğrultusunda hareket edilir. Size bir mesele, bir kural bahsedilir. O kuralın altındaki fer'i meseleleri siz kendiniz e, bilginizle, melekenizle, ilmi melekenizle ne olduğunu anlarsınız. Bu konu da aslında bunlardan bir tanesi ama bununla beraber e, diş dolgusuna dair veya kaplamaya dair e, alimlerimizden, itibar ettiğimiz alimlerimizden buna dair fetva var mıdır diye sual edilecek olursa e, son dönem ve Osmanlı'nın son Şeyhül İslam'ı olan Mustafa Sabri Efendi'nin e, bu konuda kaleme almış olduğu bir makalesi, bir fetvası dahi vardır. E, ki oğlu tarafından neşredilen e, bir gazete, özellikle 1923 yılından sonra e, Yunanistan tarafına gidiyor ve orada bu gazete bir beş yıl kadar daha basılmaya devam ediyor. E, arşivlerde bu vardır. E, araştırmak isteyen kardeşlerimiz e, bunu bulabiliyor. Hatta bazı hoca efendiler tarafından e, bu fetva latinize de edilmiştir yani latinize olarak Türkçe harf, e, harflerine de çevrilmiş e, ve günümüzdeki insanların okuyabileceği bir duruma getirilmiş ve bazı ağır olan Osmanlıca ifadeler de sadeleştirilmiştir. E, burada da Mustafa Sabri Efendi açık ve net bir şekilde e, bir insanın gerek diş kaplaması gerektiğinde ve gerekse dolgu yaptırması gerektiğinde bunda herhangi bir mahsur olmadığını bunu yaptırabileceğini ve bu meselenin fıkıhttaki ıshabe veya cebire meselesine kıyas edilebileceğini söylemiş abdest veya gusül noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını da açık ve net bir şekilde vurgulamıştır. Keza Zadül Kevser'i Rahimullah'ın da buna dair ifadeleri vardır ki onun da buna dair fetvası vardır. Makalatında bunu görme imkanı var. Dolayısıyla bu şekilde yani bizati alimlerimizin de bu noktada açık ve net fetvaları vardır. Ama gelin meseleyi biraz daha fıkih talille sokacak olursak, her şeyden önce abdest ve gusülde, özellikle gusülde boy abdesinde yıkanılması mümkün olan uzuvların yıkanılması farzdır. Hatta bu noktada Zahidi'den yapılan bir nakil var İmam-ı Yusuf Rahimullah'a nispet ediliyor. Fetevain diye de bunu görebilirsiniz. E, diş e, oyuklarında ve kovuklarında var olan e, yiyecek kalıntılarını çıkarma mümkün değil ise veya çok zor ise bu durumda dahi altına suyun ulaşmaması usul babında mani olamayacağı şeklinde Hanefi kaynaklarında ifadeler var. Ki bu bir yemek kalıntısı. Yani insan birazcık zorlayacak olsa onu çıkartabilir. Öyle olduğu halde bile e, kaynaklarımızda bunun müsamahalı davranılacağı, e, bir zorluk olmayacağı, dolayısıyla bu şekildeki su oraya ulaşmasa dahi vustuna engel olmayacağı Hanefi kaynaklarında dediğimiz gibi Zahidi bunu naklediyor. Açık ve net bir şekilde yer verilmiş. Ama tabii ki ihtiyasa dediğinde çıkartılması mümkün, oldu, var, mümkün ise bu durumda oralar çıkartılır, temizlenir e, ve bir şekilde şekilde altına su ulaştırılacaktır. E, fıkıh babında incelenen ısabe ve cebire. Ki ısabe e, sargı, bezi yani bir yara vardır vücutta. O yaran üzerine bir bez sarmışsınız. E, buna ısabe deniyor. Veyahut da e, bir kemiğiniz kırılmıştır. O kemiğin kaynaması veya düz bir şekilde kalabilmesi için de e, cebire yani alçı veya tampon. Buna dair e, mesbahsinde özel bir bölüm verilmiş ve bu konu incelenmiştir. Hatta burada e, kişinin e, alt tarafını yıkaması bir şekilde özürlenmişse yani su yaraya zarar veriyor veyahut da su yaraya zarar vermiyor ama o sargının veya cebirenin açılması durumunda alt tarafa bir zarar olacak veya onun açılmasında tekrardan bağlanması bir tabibe ihtiyaç duyacak veya bir pansumana ihtiyaç duyacak. Yani kişi bunu birey olarak yapması mümkün değil. Veya tedavi sürecinin gecikmesi yani iyileşmesinin gecikmesi söz konusu ise bu durumlarda altı yıkama farziyeti düşer. Üzerine sarılmış olan bes veyahut da ne varsa tampon varsa onun üzerine mes verilmesi yeterli olur hattı zatında mes vermesek de olur mu olmaz mı bu konu dahi yine Hanefi kaynaklarında dillendirilmiş. Ee, zahir rivayde İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'tan bu noktada rivayet olmadığı hatta nadir rivayeye göre ise ki mefsut sahibe Saraksi bunun naklediyor. E, üstüne mes vermek mümkün olsa bile mes vermek farz olmadığı İmam-ı Azam'a göre olduğu ifade edilmiş. Ancak zahir rivayet İmam Meybusi ve İmam Muhammed rahimehullah'a göre ise eğer o yara üzerine koymuş olduğumuz tamponun veya cebirenin veya bezin üzerine mes vermemiz mümkünse zarar vermiyorsa mes vermenin gerekliliğinden bahsedilmiş ve ihtiyaç dediğinde de bu noktada İmam Meybusi ve İmam Muhammed rahimehullah'ın görüşleriyle amel edilmiştir. Ee, yani bu şu demektir ki alt tarafa suyun ulaşması oraya zarar veriyor veya oranın kapalı kalması gerekiyor. Bazılarında şöyle bir söylem duyuyoruz işte cebiri olsun veya isabe olsun bir tedavidir oysa dişin doldurulması bir tedavi değildir Çünkü doldurulan diş e, ileriye dönük sağlamlaşmayacaktır veya kaplanan bir diş ileriye dönük sağlamlaşmayacaktır Sadece o mevcut halini koruyabilme o diş daha kötü bir hale gelmesin o zaman bunu isabe ve cebire kıyaslamanın doğru olmadığı şeklinde bazı söylemler var Oysa mesele şudur ki, velev ki mevcut halini koruyabilme dahi olsa burada bir meşakkat, bir mecburiyet yani e, füken bir insanın e, dişinde rahatsızlık varsa bu dişinindeki rahatsızlığı gidermesine şer şer-i şerif müsaade ediyor. Hatta buna dair ki o dönemde eski klasik kaynaklarımızın bulunmuş olduğu dönemde telle bağlama olayları vardı yani dişi dişe bağlıyorlardı ve bu İbn Abidin merhum bundan açıkça bahseder. Ee, ve bunun caiz olup olmayacağı noktası tartışılmamış bile caiz olduğu ifade edilmiştir. Hatta deniyor işte onda gusül babında zikredilmemiş zira o tel altına suyun ulaşmasına engel değil deniyor. Velev ki engel dahi olsa burada bir mecburiyet olacağından dolayı artık alt tarafı yıkanma hükmü düşmüştür. Üst tarafının mesedilmesi veya yıkanması mümkünse ki bu günümüzde mümkündür. Bununla iktifa edilecektir. Ee, bu şekilde ifade ediliyor. Yine bazı taraftarlar şöyle ifadede kullanılıyor. İşte zaruretten bahsediliyor deniyor. Oysa zaruret demek bir herhangi bir mezhepte çıkış yolu olmaması durumunda zaruret olur. Oysa bir mezhepte çıkış yolu varsa bu zaruret değildir şeklinde bir algı. Aslında bu da çok yanlış bir düşünce. Niye yanlış bir düşünce? Çünkü hiçbir mezhep, Kuralı farklı bir mezhebi gözeterek bir zaruret kavramı oluşturmaz. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'ın zamanına döndüğümüz zaman o kimse işte ağzın yıkanması farzdır dediği halde eğer ağzın yıkanmasına mani bir durum bir şey varsa bu durumda işte benden sonra gelecek olan İmam-ı Şafi'nin fetvasıyla hareket edilebilir. O zaman zaruret yoktur. Bunu bana göre bunun sonucu yoktur. Bu çok gülünç bir ifadedir. Çünkü Ebu Hanife Rahimullah 150 senesinde vefat etmiş, i̇mam Şafii'nin Şafi'nin doğduğu tarihte 150 senesidir. Yani kendisinden sonra gelecek olan bir mezhebi, bir müştehit imamın taklit edemesi düşünülmeyeceği kadar e, abeste bir iştigaldir. Dolayısıyla yani deniyor ki işte zaruret olabilmesi hiçbir mezhepte çıkar yolunun olmaması. Oysa e, burada Hanefi mezhebi kuralınca, ee, bir ibadetin işleyine, yani yapılamaması illaki farklı bir mezhebi taklide bağlıdır gibi bir anlayış çıkıyor. Oysa hiçbir mezhepte bir ibadeti yerine getirmek başka bir mezhebi veya başka bir görüşü taklit etmeye mevkuftur şeklinde bir kuraldan bahsedemeyiz. Böyle bir şey söz konusu bile olmaz. Çünkü her bir görüş bu görüşün hak olduğunu iddia eder ve bu görüşe göre mesele de detaylandırılabilir. Ama avam olan kimse, mukalit olan kimse, hariçte olan bir kimse bir mezhebi iltizam etmiş, bir görüşü iltizam etmiş. Ve o görüş doğrultusunda, o mezhep doğrultusunda fer'i olan, ameli olan mezhep meselelerini hareket etmektedir. O yüzden burada şu mezhebi veya bu mezhebi takvide gerek, belki bu muamelat konularında, bazı ihtiyaca binen olabiliyor ama ibadet konusunda ki bu konuda Hanefi mezhebine göre de ruhsat vardır zaten. Yıkanmasının illaki farz olmadığına dair e, belki onlarca yüzlerce ibare bulabiliriz. Yani altına suyun ulaşmasının e, zarar vermesi veya oranın bir şekilde kapatılmasının gerekli olması durumunda. Ki e, yine aslı saadette olan bir olay. Savaşta e, kişinin burnu kopuyor ve o burunla e, başka bir burun e, altından veya gümüşten yapılabiliyor ve bu durumda e, alt tarafının yıkanması da mümkün olmuyor ama bununla beraber bu kimse için abdest veya gusülde onu sök illa altı yıkansın veya orayı farz, e, yıkamanın farz olmadığını iddia eden bir mezhep varsa onu taklit et böyle bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. O yüzden bu doğru bir tez değildir, doğru bir ifade değildir. Ne olursa olsun kaplama, işte kaplama olsun veyahut da dolgu olsun bu kimselerin abdest veya gusülde şu veya bu mezhebi taklit etmesine gerek yok. Hanefi mezhebine göre caizdir. Peki imamlık yapma noktasında ise zaten Masih'in gâsile imamlık yapacağına dair okuduğumuz kudur metninde de bunu görmüştük. Yani bir insanın meshetmiş olması, ayağını giydiği bahsetmiyorum. Cebiri üzerine meshetmiş olması, sargı üzerine meshetmiş olması, sargısı olmayıp da altını yıkayan bir kimseye imamlık yapacağının cavazlı izahtan varestedir ki bu noktada da Hanefi mezhebinde ittifak vardır. Dolayısıyla bunun üzerine fazla e, durmak da e, pek hoş değil. E, gelelim e, diğer bir soru. E, Hocam diyor temiz olan suya üç vasıf e, tat, kok, renk diyormuş. Temiz su karışsa ve karışan bu suyun iki değil de bir vasfı. Mesela sadece rengi temiz suya galip gelse bu su temiz olmaktan çıkar mı? E, bunu da e, taharet bahsinin e, herhalde beş veya altıncı derslerimizde incelemiş olsak gerek. E, bir suya hariçten bir şey katılması durumunda bakılır. Yani karışması durumunda. Karışan şey ya necistir veya değildir. Şayet karışan şey necisse, pis olan, şer'an pis olan bir şey o suya karışmışsa bu durumda su için iki durum söz konusudur. Bu su ya büyük sudur veya büyük su hükmünde akar sudur, akan bir sudur veyahut da küçük sudur. Şayet bu su büyük su veya büyük su hükmünde ise böyle bir suya karışan necaset, sudaki üç vasıftan herhangi birini değiştirmedikçe, bu su temizlenir. Ee, büyük su olmasından dolayı. Ama eğer bu suya karışan necaset suyun herhangi bir vasfında değişkenlik yapmışsa, bu durumda bu su artık pislenmiş kabul edilir. Böyle bir suyla taharetin yapılması mümkün değil. Ama şayet necasetin karışmış olduğu su küçük su ise, ee, küçük su, büyük su nedir? Akar su nedir? Bunların tanımını e, daha önceki derslerimizde yapmıştık. Bir daha bunları tekrar etmeye gerek yok. Ee, küçük su ise böyle bir suya bir necaset karıştığında velev ki herhangi bir vasfında değişkenlik yapmasa da böyle bir su necis olmuştur. Artık bu suyla taharetin yapılması mümkün değil. Peki e, karışan şey necis değil de temiz olan bir şey karışmışsa bu durumda da mesele yine ikiye ayrılır. Karışan şey ye ya yani akıcıdır veyahut sıvıdır yani veyahut da camittir, donuk bir maddedir. Şayet karışan şey donuk bir madde ise camit ise bu durumda suyun rikkatı dediğimiz inceliliği. Yani incelik akıcılık vasfına kaybetti mi kaybetmedi mi buna bakılır. Eğer su akıcılık vasfını kaybetmişse yani bir uzva döküldüğünde oradan akmıyor veya elbiseye kumaşa temas ettiği zaman onu sıktığımız zaman oradan sıkılarak damlamıyor ise artık o suyla taharet alınamayacaktır. Taharet yapılmayacaktır. E ama böyle bir durum söz konusu değilse akıcılığı hala devam ediyor ise, karışan şey katı olmasıyla beraber böyle bir suyla taharetin caiz olacağı da yine beyan edilmiş. Peki suya karışan madde, temiz olan madde, mai ise, akıcı ise sıvı ise e bu durumda karışan şeye bakarız. Bu karışan şeyin Kaç tane vasfı var? Ee, şayet 3 vasfı varsa yani rengi var, kokusu var ve tadı varsa suyun da temel vasfı olan bu 3 vasfından en azından 2 vasfında bir değişiklik yapmışsa o zaman bu bir galebe gelme demektir. Fazla gelme demektir. Yani sudan daha fazla karışmıştır. Bu takdirde böyle bir suyla da taharet caiz olmayacaktır. Ama karışan bu akıcının 3 vasfı olduğu halde 2 değil de 1 vasfı suya galip gelmişse böyle bir suyla taharet sahi olacaktır. Peki karışan o temiz olan ve akıcı olan maddenin 3 vasfı değil de 2 vasfı bulunsa süt gibi kitaplarımız özellikle bu örneği vermektedir. O zaman bir vasfının suda zahir olması o suyu temizleyicilik vasfını yitirmesine sebebiyet verir. Ama hiçbir vasfı o suda galip gelmemişse yani ne renginde ne kokusunda veya tadında herhangi bir değişiklik söz konusu değil ise böyle bir suyla da taharette herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş oldu. Üçüncü sualde kardeşimiz geçen dersinizde kişi secdede uyusa bu sünnete uygun bir şekilde de olursa abdesti bozmaz dediniz namaz dışında secdede ya da namaz içinde secdede uyumada hüküm farklı mıdır diye sual etmiş. Normalde uykunun bizatihi kendisi hades değildir. Yani abdesti bozan bir durum değildir. Belki uyku hali mazinne diye ifade ettiğimiz abdestin bozulmasını gerekli kılan bir duruma zemin hazırlamadır. Dolayısıyla fukaha fakihlerimiz uyku halindeki o pozisyonlara göre kişinin abdestinin bozulup veya bozulmayacağına hüküm vermişlerdir. Buna göre kişinin secde halindeyken uyuması veya kıyamdayken, ayaktayken uyuması veya oturduğu halde uyuması ki bütün bu hallere baktığımız zaman mafsallar gevşememiş, sert bir şekilde kendini tutuyor. maske dediğimiz olay yerindedir ve bu durumda kişi istese dahi abdestini bozabilecek bir durumda değil. Bu şekilde uyuyan bir insanın abdesti bozulmaz. ama kişi yatıyorsa, yastanıyor ise yani artık o mafsalları gevşemiş ise böyle bir durumda uyumak kişinin abdestini bozacaktır. Çünkü dediğimiz gibi abdesti bozulmaya bir nevi zemin hazırlanmış, e, imkan hazırlanmıştır. Peki bu halin namaz içi veya namaz dışı diye bir kar e, farkı var mıdır? E, İbnü Şucan İmam Muhammed'den yaptığı bir rivayete göre e, secdede uyumanın abdesti bozmaması, namaza mahsus olduğu, namaz dışındaki secde halinde kişinin uyumasının abdesti bozacağı şeklinde rivayetler olsa da bu noktada tercih edilen görüş e, Fetevain'de de, de vardır ki hatta zahir rivayede İmam Muhammed kitab-ül asıl da bunu net bir şekilde söylüyor, gerek e, namaz hali olsun gerek namaz dışında olsun secde halindeyken kişinin uyuması ki bu mafsalların yerinde olması demektir. Gevşememesi demektir. Abdestse engel olmayacaktır. Böyle bir uyuma abdesti bozmayacaktır. O yüzden uykunun, e, secdenin sünnet üzeredir şeklinde kayıtlamamız da bundan kaynaklanmıştır. Çünkü kişi e, secde halinde tamamıyla yere girecek yapışsa ve o şekilde mafsalları gevşese makadını da tam manasıyla yere de tutursa bu durumda kişinin yerlenme ihtimali vardır. O zaman böyle bir uyku abdesti bozacaktır. Ama sünnet üzere bir secde halinde uyuyorsa vele ki namazda olmasa bile zahir rivaya göre abdestinin bozulmayacağı ifade edilmiştir. Diğer bir soruda ise e, demiş ki gusül abdesinde gargara yapmak farz mıdır? Şayet farz ise oruçlu olduğumuzda oruçluğumuzun bozulmaması için gargara yapmayacak mıyız? Açıklar mısınız? E, boy abdesinde gargara yapmak farz değil. Boy abdesinde yani gusül abdesinde mazmaza ve istinşak yani ağız temizliği ve burun temizliği yapmaktır farz olan ve e, gücümün nispetince suyu ulaştırabileceğimiz yere kadar suyu ulaştırıp o bölgeleri yıkamaktır. E, ağız temizliği ve burun temizliliği. Yoksa çok fazla mübarek yaparak gargara yani boğaza adeta kaçmasını sağlamak e, usulde böyle bir şart e, yoktur. E, tabi bu ağız ve burun temizliği noktasında oruçlu olan kimsenin daha titizlik e, davranması gerekir. Çünkü e, orada yapacağı ufak bir eylem, ufak bir dikkatsizlilik orucun bozulmasına sebebiyet verebilir. Çünkü hata ile nisyan arasında fark vardır. İnsan oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yeseyse orucu bozulmaz. Ama oruçlu olduğu aklında olduğu halde hata neticesiyle boğazından aşağı bir su kaçacak olsa bu durumda bu kimsenin abdesti bozulacaktır. O yüzden boy abdesti alan oruçlu kardeşlerimizin mazmaza ve istinşak noktasında daha dikkatli olmaları ifade edilmiş. Ama gargara zaten farz değildir ki bu noktada illa bunu yapmak zorunluluğu yoktur. Ee, diğer bir soru e, bayağı bir soru geldi için bunlara tek tek cevap verme durumundayız. E, hocam akarsuya necaset düştüğünde akan su bu necaseti sürükleyemiyorsa... Ve bu necasetin üzerinden akmıyorsa bu suyun alt tarafı kirlendiğine göre sorun şu demiş. Bu akarsuyun eni beş metre necasette bir metre ise necasete temas etmeyen dört metre enindeki akan su necasetle temas eden bir metrelik su ile karışmadığı da dair kesin kanaatte varsa necasetin altında kalan bu dört metrelik su temiz sayılabilir mi? E buradan abdest alınabilir mi demiş. Bunu da şöyle ifade etmiştik yine hatırlanacak olursa eğer bir su akarsu ise ve bu akarsuda da bir necaset varsa künhü duran maddesi duran mai olmayan akıcı olmayan bir necaset varsa bakılır. Şayet bu suyun akıcılığı o kadar fazla ki o necaseti oradan söküp alt taraflara ulaştırabiliyor ise bu durumda necasetin alt tarafından taharetlenmek mümkün değildir. Yani temizlik yapmak mümkün değil. O alt taraf pis olacaktır. Ama şayet e, suyun akıntısı çok şiddetli olmadığından dolayı necaseti sürükleyemiyor ise üzerinden akıyorsa veya etrafından akıyorsa bu durumda mesele ikiye ayrılır. Ee, ya o suyun tamamı necasetin üzerinden akıyordur veyahut da bir kısmı necasetin üzerinden akıyordur. Şayet suyun tamamı necasetin üzerinden akıyorsa bu durumda da alt tarafta abdest veya boy almak mümkün değil. Ama eğer suyun tamamı değil de bir kısmı necasetin üzerinden akıyorsa ki burada ekseriyet meselesi vardır. Eğer az bir bölümü necasetin üzerinden akıyor çoğunluğu ise temiz bölgeden akıyorsa bu durumda alt taraftan e, temizlik yapmakta herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir e, diğer bir mesele altıncı sual olarak ço e, çoğumuzun duş kabinesi var kova ile değil de hortumla gusül alıyoruz sorum şu şampuanlarda zeytinyağı var başımıza bolca köpürtüyoruz yıkadığımızda suyu mutlak şekilde zeytinyağlı sabundan e, miktarca daha çok olması şart mıdır? Suyun temiz hükmü açısından teşekkür ederiz demiş. Yani anladığım kadarıyla e, su sabunlandığından dolayı köpük oluyor. Bu köpük e, fıken temizleyici olarak kabul edilebilir mi? Yani bununla taharet gerçekleşebilir mi? E, zahiri necasetin giderileceği değil de abdest veya gusül noktasında. E, bu noktada İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'tan gelen bir rivayette içine sabun karışan bir su eğer o sabun o derece fazla olup da suyun akıcılığına engel olursa, su artık akmaz bir durum olursa, tamamıyla köpük olmuşsa böyle bir şeyle taharet mümkün değil. Böyle bir sıvıyla taharet mümkün değil. Ancak akıcılığına engel değil ise sadece sabunlu bir su ise bunda ise taharette herhangi bir mani söz konusu olmayacaktır ki zaten velevki ki şampuan gibi bir temizlik maddesiyle köpürklenme söz konusu olsa bile durulanma neticede temiz safir suyla olacaktır. ve Bu durulanma esnasında da zaten boy abdesti almaya da mani bir durum olmayacak. veya Bu gibi durumlarda kişi zaten önce boy abdesti alır. Ondan sonra vücut temizliğini de yapabilir. Diğer bir soru. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Geçen dersinizde may müstamel konusunda kişi abdeste üçleme sünneti olan ee, sünneti olan yerlerde ihtiyat kabilinden ki İmam-ı Azam'ın bir rivayetine göre may müstamel necasiti galize dediniz. Dördüncü kere o azayı yıkarsa ittifak ile o azadaki su müstamel olmaz dediniz. Sorum şu. Peki o dördüncü yıkamadaki kişi oradaki suyu bu rivayete göre neces olduğundan yıkıyorsa bu da kurbet değil midir? Demiş. Ee, Tabi bu suali anlayabilmemiz meseleyi yine bir e, kısaca anlatmamıza veya anlamamıza bağlıdır. Bir suyun mai müstamel olabilmesi, abdest ve gusülde kullanılmış su ve ona mai müstamel hükmü verilebilmesi Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre iki şeyden biriyle. O suyla ya hades izale edilmiş olacak yani abdestsizlik veyahut da cenabetlik izale edilmiş olacak veyahut da o su kurbet niyetiyle ibadet niyetiyle kullanılmış olacak. Buna göre ee, cunup olmayan bir kimse cuma saatinde cuma namazını boy abdesiyle kılabilmek için sünnet niyetiyle tekrardan boy abdesti alacak olsa bu e, o su her ne kadar hadesi izal etmiş olmasa da kurbet niyetiyle kullanıldığı için vücudundan arta kalan su ile maimüstameldir. Veya bir kimse abdesti olduğu halde serinleme gayesiyle e, eğer elini yüzünü ayaklarını yıkayacak olsa bu durumda arta kalan suyla hades izal edilmiş değil, artı serinleme gayesi yani abdest niyeti de olmadığı için kurbet niyeti de yoktur. O zaman bu su müstahamel su olmayacaktır. Yani bir suyu müstahamel olabilmesi iki şeyden biri ya kurbet niyetiyle, ibadet niyetiyle kullanılmış olması veyahut da onunla hadesin izale edilmiş olması. ve ki niyet kurbet olmasın diye. Kardeşimiz şöyle sual ediyor, bir insan abdest uzuvlarını yıkadı, üçer kere yıkadı. E, bu şekilde sünneti yerine getirmiş oldu ama kurulanacak havlusu yok e, üzerinde de su sıçrama durumu var e, bu durumda may olmasın diye dördüncü kez e, su akılsa o uzvuna bu durumda o dördüncü kez gelen su hadesi izal etmiş olmayacak ibadet de olmayacak o zaman may olma noktasında sıkıntı ortadan kalkacak. Ama diyor ki normalde Mahi Müstamel İmam-ı Azam'dan gelen üç rivayetten bir rivayete göre her ne kadar mercuh olsa da kabul edilen bir rivayet olmasa da necis hükmünden kaçınabilme adına bunu yaptığı için bu bir ibadet olmaz mı? Dolayısıyla kurbet olmaz mı? Eğer bu bir ibadetse o zaman o suda Mahi Müstamel olması gerekmez mi? diye kardeşimiz sormuş. Ee, i̇badet hiçbir zaman re ile e, yapılamaz. Yani şöyle ki bir kurbet kurbet olabilmesi ancak taabud iledir. Yani Allahu Azimüşşan'ın onu kurbet olarak vaz etmesi iledir. Kişi kurbet ibadet ihtas edemez. Dolayısıyla mesela yemeğin öncesinde ve sonrasında ellerin yıkanılmasına dair Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan hadis-i şerif vardır ve bu noktada bu bir sünnet olarak vaz edilmiş. ve bunu söyleyen de Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dır. Dolayısıyla bu işlem ibadettir. Ama bunun haricinde ben işte e, kendim birey olarak bir ibadet, bir temizlik olsun diye yıkayım deyip de bunu bir ibadet olarak kabul etmek bu değil. Ha, burada belki insan niyetinden dolayı sevap alır almaz o bir bahsidigerdir. Ama ibadetler teabbudidir. Tamamıyla e, e, yani vaz ile şer'i şerifin bu ibadettir demesiyledir. Kişinin ibadet olmayan bir şeyi ibadet niyetiyle yapması o şeyin ibadet olması anlamına gelmeyecektir. Sevap alabilir. O ayrı bir konu ama onun ibadet olarak düşünülmesi değildir. Bunu bu şekilde düşündükten sonra ve bildikten sonra abdest uzuvlarımızdaki suyun e, may müstammel e, olma ihtimali ve buradaki rivayetlerdeki farklılıklardan e, kaçınabilmek adına bir daha suyun altına sokayım da yıkayım dediğin zaman e, evet bu oradaki suyu may müstammel olmayı gidermiş olur. Artık kalan su mah-i değil ama bu bir ibadet olarak da yapılmış olmadığından dolayı ki böyle bir niyet olsa bile bu bir ibadet olmayacağından dolayı kalan suya may i müstahamel denmeyecektir. Ee, diğer bir soru kitaplarla alakalı bir soru sorulmuş ee, işte birkaç İlmahal kitabından bahsetmiş bu İlmahal kitaplarından hangisini tavsiye edersiniz diyor. Diğer kitapların pek ismini vermek istemiyorum ama burada tavsiye edeceğim Ömer Nasuhu Efendi'nin Büyük İslam İlmalidir. Bu kitabından istifade edilebilir. Onun haricinde yine bunlardan istifade ile kale al me alınmış Ehl-i Sünnet hocalarımızın da İlmal kitapları vardır. Onlardan da istifade edebiliriz. Ee, diğer bir soru kanamanın abdesti bozması için bir kuvve olması gerektiğinden bahsettiğiniz derste bir mendile kan silse tekrar çıksa tekrar silinse toplanır bakılır akıcı olacak kadar birikmiş mi eğer birikmişse abdest bozulur diye bir örnek verdiniz bu kısmı tam anlayamadık elimiz kanasa bu kan etrafa çok az yayılsa bu durumda akıcılık sayılır ve abdest bozulur mu tam olarak kanamanın abdesti bozma ölçüsü nedir demiş. Hanefi mezhebine göre vücuttan çıkacak olan her bir necis şey abdesi bozar. Kan da bunlardan bir tanesi olduğu için kan da abdesi bozacaktır. Ancak abdesi bozan kan çıktığı alanını aşması gerekir ki buna da seylan diyoruz, akıcılık diyoruz. Ancak çıktığı alanı aşması onun akıcılık hükmünü onda tanımlamamız anlamına gelecektir. Vermiş olduğumuz örnekte ki bu aslında kitaplarda özellikle Fetevain diye de var. Bir insan bir elmaya ısırsa, ısırmış olduğu elmada kırmızı bir leke görse, yani kan izi görse, ancak dişinde herhangi bir akıcı kana rastlamazsa, bu insanın abdesti bozulur mu? El cevap bozulmaz. Niye? Çünkü kan bizati abdesti bozmaz, abdesti bozan kan akıcı olması gerekecektir. Keza kişinin bir yarası olsa, o yarada kan belirse ama e, yıkanması farz olan alana aşmasa. Bu durumda mücerred o kanın orada zuhur etmesi abdesti bozar mı? El cevabı abdesti bozmaz. Peki bir insan mendil gibi bir bez parçasıyla oradaki kanı alsa yani oraya kan bulaşmış olsa ee, bu durum ama çok az bir miktar alsa bu durumda abdesti bozulur mu? Fetevain diye de e, bu nokta incelenirken deniyor ki faraza o aldıklarını bir yerde toplasa idik. Akıcı bir duruma ulaşır mıydı? Ulaşmaz mıydı? Tabi bu faraza yani kişinin kendi zanlı galibine göre hareket edecektir. Bir kanın akıcı olabilmesi, işte bir damla olabilmesi e, ve orada akabilecek bir konuma sahip olabilmesi. Bu şekilde olursa Velev ki onları ufak ufak almış olsa bile bu insanın abdesti bozulur. Ama böyle bir duruma ulaşmamışsa abdesti bozulmaz. Hanefi mezhebinde bu gibi meselelerde net bir çizgi çizmek mümkün değildir. Çünkü bu gibi meseleler müptela olan kimsenin yani bu iş başına gelmiş olan kimsenin reine ısmarlanmıştır. Yani kişi kendisi kanaat getirecektir. Evet bu kan akıcı bir kandır. Evet bu kan akıcı bir kan değildir. Sadece mesele bu değil. Buna dair birçok örnek verebiliriz. Mesela namazda ameli kesir namazı bozar. Ameli kesir ne demektir? Çok amel demektir. Peki bir amelin çok veya az olması nedir? Buna dair birçok e, tanımlar yapılır, birçok tarifler yapılır. Ancak Hanefi mezhebinde bu tarifler içinde en makbul olan tanım kişinin kendi kanaatidir. Yani benim bu yaptığım amel çok ameldir diyorsan bu ameli kesirdin, namazın bozulur. Benim bu yaptığım amel namaza yaraşmayan çok büyük bir amel değildir diyorsan o kişinin kendi kanaatına göre o zaman bu insanın namazı bozulmayacaktır. Keza bir su akıcı bir su ise büyük su hükmündedir. Peki bir suyun akıcı olup olmaması nedir? Neye göre değişir? Bunu kim belirleyecektir? Buna dair de birçok tanımlar vardır. Ancak bu tanımlar içinde de en makbul olan, en kabul edilen ve Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kıyasına uygun olarak ifade edilen ki bunu tuhve sahibi açık ve net bir şekilde söylemektedir, kişinin kanaatidir. Bu su akıcıdır diyorsan akıcıdır, akıcı değildir diyorsan akıcı değildir. O yüzden yani bu gibi meselelerden net bir çerçeve çizmek mümkün değil. Müptele olan kimsenin kendi rengine, kendi görüşüne ısmarlanmıştır. Ona göre hareket edecektir. Her şüpheye düştüğünüz noktalarda ise elbette ihtiyatla hareket etmek en güzelidir. Ama vesvese hali olmamak kaydıyla. Eğer iş vesveseye geçecek olursa, vesvese durumuna dönecek olursa burada da ise tam aksine vesvesenin üzerine gitmek gerekir. Benim abdestim bozulmadı veya benim namazım bozulmadı diyerek hareket etmektir diğer bir soru namazı kılıp selam verdikten sonra üzerimizde kurumuş kan görsek namazı iade edilir mi yoksa yakini bilinen bir, yakinen bilinen bir şey şüpheyle zahil olmaz kuralı doğrultusunda iade gerekmez mi bu konuda kuyular bahsini okurken aslında bir nebze temas etmiştik bir kuyuya abdest salınan bir kuyuya veya da işte bir su depo su var. Böyle bir depoda ölmüş bir fare bulunsa bu durumda bu sudan abdest alanlar kaç günlük namazlarını iade etmesi gerekir? İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı vardır. Ebu Hanife Rahimullah eğer o düşen hayvan ölmüş ama daha henüz dağılmamışsa, şişmemiş ise bir günlük namazlar oradan abdest alan kişiler için bir günlük namazlar kaza edilmeli ama eğer o dağılmış ise e, üç günlük namazlar kaza edilmeli şeklinde ifade yer verilmişti. Ama İmam i Yusuf Rahimullah ise ne zaman düştüğü bilinmedikçe herhangi bir namaz iade etmesine gerek yoktur denildi ve orada makisünaleyh olarak yani bir benzer mesele olarak bu konu elbisede bulunan necaset gibidir denmişti. ki El Meydani bunu söylüyor lubabta. o zaman yine temas etmiştik Yine bunu muhitil ül Burhani'de de, Hidayede ve birçok kitapta da bulabiliriz. Menra afi fi sevbihi necâse min kadrit dirhem'' herhangi bir kimse elbisesinde bir necaset bulsa ve bu necasetin miktarı bir dirhemi de aysa yani af kapsamından fazla olsa velam yedri bu necasetin ne zaman oraya temas ettiğini de kişiye bilmese bu durumda bu insanın herhangi bir namazı iade etmesine gerek yoktur la yuğidu şeyen hatta bir ittifak bu noktada imam hazamla imamenin arasında görüş farklılığı dahi yoktur. Çünkü el yakîn la bir şey, Yakînen bilinen bir şey şüpheyle gitmez. Zahir olan şudur ki ben namazlarımı kılarken temiz olarak kıldım. Bu necasetin yeni gelmiş olma ihtimali de var. Daha önceden bulaşmış olma ihtimali de var. Ama bu bir ihtimaldir, bir zandır. Zan ise yani yakîn olarak bilinen bir şey şüpheyle zahir olmaz denilerek bu insanın herhangi bir namazı iade etme mecburiyeti yoktur. Diğer bir soru. Büyük havuzlardan ve denizlerde abdest alındığında kalan su may olur mu? Olmaz. Çünkü may-i vücuttan ayrılması durumundadır. Evet vücuttan ayrılan su may ama o may-i büyük olan bir suya düştüğünde ki deniz suyu çok büyük bir sudur. O suya herhangi bir tesir etmeyecektir. Bir de deniz kenarlarında Bazen çocuklar yüzüyor bunlar idrar yapma riskleri var diyor o kıyılarda abdest almamızı engel durum olur mu dediğimiz gibi büyük olan bir suya necasetin temas etmesi o suda herhangi bir vasfında bir değişiklik yapmamışsa ki deniz suyunda böyle bir değişiklikten bahsedilemiyor zaten dolayısıyla burada abdest veya boy abdest almakta herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Yine diğer bir soru, su soğuk ve hasta eder ama bu hastalığın derecesi nedir? Mesela kışın soğuk suyla gusül abdesti alınırsa zatil olma riski bile vardır. Ama bu sadece bir risktir. Bu tür durumlarda ölçü ne olmalıdır? Dediğimiz gibi bu tür durumlarda ölçü kişinin zanlı galibi veya tecrübesi veyahut da güvenilir bir doktorun ona vereceği bilgidir. Yani benim böyle bir suyla, Kişi kendini bilecektir. Boy abdesi almam durumunda soğukluluktan dolayı hasta olmam veya var olan hastalığımın artması veya tedavi olacağım tedavi sürecimin uzamasına sebebiyet verecekse buna dair kişinin kanatı varsa ve başka alternatifi de yoksa bulamıyorsa su böyle bir insan için o suyu kullanma hükmen özürlenmiştir. O zaman bu insanın teyemmi olmasına da izin verilecektir. Diğer bir meselede demiş ki hocam siz 14. derste meslin çıkarılmasının abdesti bozulduğunu sanardık ama bozmaz. 15. derste ise mesli çıkarmak abdesti bozar dediniz. Bunu nasıl anlamalıyız dedim diye soru sormuş. Yine burada tabi yanlış anlaşılan veya yanlış ifade edilen bir mesele var. Mesli çıkarmak abdesti bozmaz bu yanlış bir hükümdür. Mesli çıkarmak abdesti bozar aslında mestin hükmünü bozar ama hangi mestin hükmünü bozar hüküm başlamış ise e hatırlıyorum o derste şöyle söylemiştik bir insan abdestini alsa ve ayaklarına mestlerini giyse daha sonradan abdestini bozmasa yani mestin hükmü daha henüz başlamasa bu durumda mestini çıkarsa bu insanın abdesti bozulur mu e cevap bozulmaz. Niye? Çünkü şu andaki ayağındaki o mes e, bir ayakkabıdan hiçbir farkı yoktur. Daha hüküm başlamış değildir. Hüküm ne zaman başlayacaktır? Abdestini bozduğu zaman. Yani hades e, vücuda abdest uzuvlarına sirayet etme işlemi tahakkuk ettiğinde. Çünkü mestin özelliği dafiadir. Gelecek olan hadesi bertaraf etme özelliği vardır. Yoksa orayı yıkama özelliği değil. Bu durumda abdest alan bir kimse ayaklarını yıkamış ve mestini giymiştir. Daha henüz meslin bir vazifesi başlamadı ama bu insan abdestini bozduğunda abdest uzuvlarına hades girdi. Ayağına da tam girecek iken ayağındaki mes buna engel oldu. Dolayısıyla vazife şu anda başladığı için bu durumdayken kişi meslini çıkartacak olsa artık ayağına mes etmesi değil bizatihi yıkaması gerekli olacaktır. Bu iki mesele arasındaki fark da bu şekildedir. Ee, diğer soru da herhalde bu son soru eee Hocam demiş takke ve emsali şeyler üzerine mes edilmez dediniz fakat eğer su alta girer, saça ve deriye ulaşırsa e, mes olur. Peki o zaman takke ya da kafadaki nesle her ne ise diyen su abdest suyu olacağı için abdestsiz olmaz mı demiş. E, herhalde şöyle algılamış kardeşimiz yani başımızda bir takke olsa e, takke varken bunun üzerine mes versek bu olmaz. Ama bol miktarda ona su akıtsak ve o derecesi su olsa ki alt tarafı da ıslansa bu durumda mes yerine geçerli olur mu? Mes yerine gelmiştir. Çünkü mesle asıl olan oranın ıslanmasıdır. Yoksa elin oraya temas etmesi değildir. Kişi eliyle oraya hiçbir temasta bulunmadan e, sadece suyu oraya akışsa bile veya ıslak olan bir zeminden oraya suyun ulaşmasına, temiz suyun ulaşmasına bir şekilde sebebiyet verse bu insanın mes yerine gelmiş olur. Peki bu durumda suyun önce kumaşa, kumaştan oraya gelmesi zarar verir mi? Hiçbir zarar vermez. Yeter ki o şey temiz olsun. Yani kumaşa temas eden su, kumaşa temas etmesinden dolayı pislenmiş olmasın. Ee, herhangi bir vasfında değişiklik olmasın. Ee, böyle bir durumda altının ıslanmasıyla da kişinin mes vermiş olacaktır. Mesli yerine gelecektir. Ama diyelim ki o şey boyalı bir şey. Ee, suyun oraya temas etmesiyle suyun rengi, e, veya da o vasıf neyse o vasıflarından en azından iki tanesi suda galip gelirse Böyle bir suyla zaten abdest veya boy abdesti almak mümkün olamayacağı için mescaiz olmaz Ama mescin caiz olmaması oranın ıslanmasına engel olduğu için değil Belki ıslanmıştır ama ıslatan olan o suyun e, mutahhir olma vasfını yitirdiği için Yani temizleyici olma vasfını yitirmesinden dolayıdır çok şükür bayağı bir soru vardı. Bunları da böylece bitirmiş olduk ama e, dersimizi de bayağı bölmüş oldu. Neyse bunlar da bir derstir netice itibariyle. E, kaldığımız yerden en azından bir başlayalım. Sonu fazla okumayız. E, zaten taharet bahsinin son bölümündeydi. Ahkamül istinca. Vel istinca sünnetün yüzzü fihi el hajar ve mâ kâme İstinca, bir insan tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra dışkı ve idrar yollarını temizlemesi gerekir ki bu temizliğe verilen isim istinca'dır. Burada diyor ki, vel istinca sünnetün. İstinca gerek erkek için, gerek kadın için sünneti müekkettir. Tabi okuduğumuz kitap muhtasar bir kitaptır. Muhtasar kitap demek kısa ama öz. Dolayısıyla bu e, Yanlış anlaşılma ihtimali olabilir eğer gerekli yerlerde gerekli izah yapılmayacak olursa. Şimdi istincanın sünnet olması yani tuvalet ihtiyacını gören bir kimsenin dışkı ve idrar yollarını temizlemesinin sünnetliliği bu necasetin konumuna göre farklılık arz eder. Şayet necaset mahallin dışına taşmış ise çıktığı alanın dışına bulaşmış ise bakılır. Eğer bir dirhem miktarı kadarsa buranın yıkanması vaciptir. Eğer bir dirhem miktarından fazlaysa buranın yıkanması farzdır. Peki sünnet olan istinca nedir? Mevzisini aşmaması durumundadır. Yani çıkış alanını aşmamış gerek iş olsun gerek idrar olsun. Nereden çıktıysa sadece o bölgede kalmış ise işte o bölgenin temizlenmesi o zaman müekez sünnettir ama eğer o bölgeyi aşması durumunda o zaman vacip veya farz olacaktır ki o necasetin konumuna göre. Diyor ki burada istinca sünnet-i eğer o bölgedeyse ama yuzu fihi el ve makame makamehu. E, temiz, sökücü ve değersiz, Müslümanlar veya insanlar tarafından muhterem kabul edilmeyen, mukaddes kabul edilmeyen her bir hacimli olan Kurumuş çamur ve taş emsali şeylerle de bunu yapmak mümkündür. Yani istincanın illaki su ile yapılması şart değildir. Dediğimiz gibi temiz olması, sökücü olması, e, değersiz olması, e, bir de muhterem olmaması kaydıyla hacmi olan ve vücuda da zarar vermeyen her bir şeyle bu yapılabilecektir. Taş veya taş makamına kaym olan e, kurumuş çamur emsali şeylerle. E, tabi e, bu şekilde yani taş ile istincanın yapılabilmesi için aranan birkaç şart vardır. Yani böyle bir istincanın istinca olabilmesi, temizlik yerine gelmiş olabilmesi için her şeyden önce o necasetin kurumamış olması gerekir. Şayet necaset kurumuşsa artık ora ancak suyla temiz olacaktır. İkinci olarak da o necasetin yayılmamış olması gerekir. Şayet necaset çıktığı alanının aşmış, diğer bölgelere bulaşmış ise bu durumda da oranın ancak yıkanarak temiz olma, temizlenmesi gerekir. Ee, diğer bir şartta, üçüncü bir şartta o necasetin dışarıdan bulaşmamış olması. Yani mahrecinde çıkış yerinde ama kişiden çıkan necasetin kendisi. Hariçten bulaşan bir necaset olursa da bu durumda da buranın yıkanması gene farz olacaktır. Bir de burada şunu ifade etmek isteriz ki Boy abdesti alacak olan bir insanda gusül abdesti öncesinde istinca yani o avret mahallini yıkamak sünnet değil orayı yıkamak bu durumda farzdır. Çünkü e, muhtemel olan bir necasetin suya bulaşmasıyla suyu necis yapacak. Bu durumda necis olan bir suyla boy abdesti almış olacağı için bu kimsenin boy abdesti olmaz. O zaman vücudunda necasetlerin giderilmesi gerekli olduğu için istinca mahallinde yıkaması ayrıyetten gerekli olacaktır. Diyor ki taş veya emsali bir şeyle bu istinca yapılabilir ki يَمْسَحُهُ hatta يُنَقِّيَهُ O mahrecin temizleninceye kadar veya temizlendiğine dair kişinin kanaati oluşuncaya kadar oraya sürer ve böylece bir temizlik hasıl olur. وَلَيْسَ فِي adedun mesnunun Peki bunda sünnet olan bir miktar var mıdır? Yani bir, üç, yedi şeklinde bir sayı illaki olması gerekir mi? Diyor ki sünnet olan bir sayı yoktur. Ancak kişi temizlendiğine dair kanaat oluştuktan sonra bunu üç ayrı taşla yapması müstahaptır. Ama temizlendiğine dair kesin kanaat oluştuktan sonra. Ama temizlenmediğince temizlenene kadar bunun yapılması gerekir. Bununla alakalı herhangi bir sayıyla tahdit etmek mümkün değildir. Ama bütün bunlara rağmen ve gaslu bil eftal o istinca mahallini suyla yıkanması en eftal olandır, en faziletli olandır ki İslam medeniyetinin birçok vasıfları vardır. Bu vasıflarının en önemlisi ve en öne çıkanlardan bir tanesi de şüphesiz suyla olan temizliktir. Ki suyla olan temizlik noktasında Müslümanların batılılar tarafından gerek beden gerek elbise temizliği noktasında hayranlıkla karşılandığı da herkese malumdur. Ki Kur'an-ı Kerim'de temizliklerini suyla yapan bir kavim ki e, Kuba ehli e, bunları Allahu an Tövbe suresinde özellikle methetmiş. Fihi ricalun Şeklinde ayet-i kerimeye başlayarak orada öyle adamlar vardır ki bunlar ziyade temizlik yapmayı severler. Suyla temizlik yaparlar ki o dönemde kadar insanlar genelde taşla istinca yaparlarken bunlar hem taşla hem de onun akabinde suyla da temizlik yapan kişilerdi. Dolayısıyla e, fıkı, fıkıhta İslam fıkında e, kişinin mahrecini taş ve emsali bir şeyle pisliği giderdikten sonra artı bir de suyla temizlik yapması da şüphesiz en güzeldir. Ama tabi özellikle yine vurgulamak istiyoruz. E, taş ile veya taş emsali e, bir şeyle temizliğin yapılabilmesi için gerekli şartlar vardır. Bu mutlak anlamda değildir. Bu şartlarda nedir? Bir, necasetin o alanı aşmaması gerekecektir. Yani çıktığı alan ile kayıtlanmış o kadarla kalmış olacak, orada kurumamış olacaktır ve şayet o necaset diğer bölgelere aşmış ise burası kesinlikle suyla yıkanmalıdır. Bunun haricinde taş ve emsali bir şeyle silinerek temizlenmesi mümkün değil. Zaten burada da hususiyetle onu vurguluyor. Ve in tecavvezet en necasetu mahraceha şayet e, tuvalet esnasında dışkı veya idrar çıktığı alanı aşacak olursa, diğer yerlere bulaşacak olsa lem fihi illa'l ma'u vel Bu durumda su Veyahut da su emsali sıvı bir madde ile oranın temizlenmesi gerekir. Başka bir şekilde oranın temizlenmesi mümkün değil. Peki e, bu mahalli aşmaması durumunda taş ve emsali şeylerle olabilir dedik. E, peki bunları kayıtlayacak olursak burada asıl aranan özellik nelerdir? Dediğimiz gibi kâli olması yani necaseti sökücü olması, vücuda zarar verici olmaması, ee, işte keskin bir taş gibi veya bir cam gibi böyle bir şey olmaması ee, bir de insanların önem atfettiği değer atfettiği şeylerden de olmamalı yani mukaddesattan e, veya da hürmet edilen e, muhterem bir şeyi veya da değer kabuğu atfedilen bir şey de olmamalıdır o yüzden diyor ki vallahi bir admin kemikle istinca yapılamaz. E, cinlerin yiyeceği olarak kabul edilmiş ve bir bir e, tezek ile de istinca yapılamaz Velev ki kurumuş olsa bile ki bu necistir pistir ve la taamin yiyecek maddeleri ile de istinca yapılamaz hatta bu yiyecek maddeleri illaki insan için hazırlanmış olmasın yani gerek insanlar gerek hayvanlar için eğer bir madde yiyecek bir maddesi ise böyle bir madde ile de istinca yapmak e, doğru değil Tabi doğru değil derken istinca yapılacak olsa temizlik yapılır mı? Temizlik hasıl olur. Maksat o necasetin giderilmesi. Ama bu işleminden dolayı kişi günah işlemiştir. Bu da ayrı bir şekilde ifade edilir. Ve insan sağ eliyle de istinca yapmamalıdır. Bu noktada nehi vardır? İlla min özrin ancak bir mazereti varsa e, sol elini kullanamıyor. E, sol elinde herhangi bir mazeret varsa istinca yapmaya engel bir mazeret varsa bu durumda mecburiyetten dolayı sahiliyle istinca yapabilir. Ama keyfi olarak sahilde de istinca yapılmamalıdır. Tabi burada akla şöyle bir sual geliyor. E, tuvalet kağıdı kullanmak e, bu bağlamda caiz olabilir mi? Yani istinca da e, gerek suyla temizlik yaptıktan sonra kurulama olarak veyahut da e, mülevves yani o katı olan pisliği öncesinde gidermek için e, tuvalet kağıdı kullanıp daha sonradan suyla temizlik yapabilir. E, Eğitim ve ilim aracı olarak kullanılan kağıdın istincada kullanılması normalde İslam fıkhında kabul edilmemiş, güzel görülmemiş, caiz görülmemiştir. Ancak e, i̇bn Abidin Merhum haşiyesinde bu noktada diyor ki kullanılması caiz olmayan kağıt yazma gayesiyle üretilmiş ve üzerine yazı yazması mümkün olan bir kağıt olmalıdır diyor. Dolayısıyla eğer bir kağıt yazma gayesiyle üretilmemişse ve yazı içinde kullanılmıyor ise böyle bir kağıtla istinca yapmanın e, i̇bn Abidin'in Rahimullah'ın da ifade ettiği doğrultusunda caiz olduğu anlaşılmaktadır. Ama eğer bir kağıt e, yazı için üretilmişse veya üzerinde yazılar varsa hatta bu yazılar Hanefi mezhebine göre müstehcen yazı olsun. Yani İslami e, olmayan bir yazı dahi olsa yine de böyle bir kağıtla istinca yapmak caiz değil, doğru değil. Şafi mezhebine baktığımız zaman ise Eşşirbini'nin Muni Muhtaç isimli eserindeki ki Minhaç Şerhi'dir burada. Daha meseleyi farklı bir alanla taşıyarak kağıtta bir yazı varsa o yazının içerisine göre hüküm veriliyor. Eğer o içerilik dini bir içerilikse veyahut da dini ilimler için yardımcı olan bir ilimse, Sarf gibi, nahiv gibi veya tıp ilmi gibi e, o zaman böyle bir kağıt istinca yapmak caiz değildir. Ama içerilik olarak e, müstehcen bir yazı ise ahlak bozucu bir yazı ise böyle bir kağıdı istinca da kullanmanın caiz olduğu şafi kaynaklarında ifade edilmiştir. Öyle veya böyle gerek Hanefi mezhebinde gerek Şafi mezhebinde günümüzde kullanılan tuvalet kağıtlarına baktığımız zaman bunun istincada kullanılmasına mani bir şey olmadığını görmekteyiz. Çünkü e, yazım için üretilmemiş üzerinde herhangi bir şey yazmıyordu zaten. Dolayısıyla bunlar e, bu bağlamda yani Müslümanların kutsallık atfettiği eğitim ve ilim aracı olarak kullanılan kağıt statüsünde olmadığından dolayı bunlar kullanılabilir. Ama bunun haricinde eğer normal bir kağıt ise yazım için üretilmiş olan bir kağıt ise ve ki üzerindeki yazılar gayr ahlaki yazı dahi olsa Hanefi mezhebine göre kullanmak caiz olmayacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Ee, böylece dersimizin sonuna geldik. Kitab-ı Salah diyeceğiz. Buradan sonra namaz bahsine girmiş olacağız inşallah. Tabi bugün fazla okuyamadık ama e, baya bir soru vardı. Dersle alakalı soru vardı. Bunlara cevap verdik. E, bu şekilde bayağı bir vaktimizi de harcamış olduk. E, nasip olursa önümüzdeki derste de e, burada yani kitab-ı salattan inşallah devam ederiz. E, Rabbim hata etmekten cümlemizi muhafaza eylesin, samimiyet versin, ihlas versin. Ve yaratılış gayemiz doğrultusunda dünya hayatını geçirebilmeyi de cümlemize nasip ve müesser eylesin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İya k ve İya k